94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim İmit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz İrem Berksoy'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün bir telefon bağlantısıyla başlayacağız. Geçen hafta biraz bahsetmiştik. İzmir'de Alia Termik Santralı'na karşı yeni bir kampanya başlıyor. Daha doğrusu yeni gelişmeler var ve bunun üzerine de 1 milyon İzmirli, Termik santrali durdurmak üzere harekete geçmiş durumda ama tam olarak neler oluyor neler bitiyor bu 7 termik santral meselesi nedir bunu bir konuşalım diye kampanyayı örgütleyenlerden arkadaşımız avukat Arif Ali Çang'ı telefon attığımızda günaydın Arif. Günaydın iyi yayınlar diyorum. Günaydın. günaydın evet, neler oluyor Aliağa'da? bir kısaca anlatabilir misin bu 7 rakamı doğru mudur nedir? 7 rakamı doğrudur. 7 termik santralla Ala'nın tekrar gündemde gündeme gelmesi de hayırlı bir şeydir. Çünkü zaten eee Ala sürekli gündemde kalması gereken bir yer. Bir tane olacağına demir 7 tane olsun diyorsun. <gülüyor> ya, ya hayır, gündeme gelmiş olması bile önemli. Çünkü şimdiye kadar zaten kurulu olan tesisleriyle, demir çelik fabrikasıyla, hataneliyle, eee gemi sökümleriyle, rafineriyle zaten Ala ciddi anlamda kirlenmiş ve canlı yaşam için tehlikeli bir yer halini almış durumda. Ama şimdi bunun üstüne sırf bu tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak için, yani kirletenlerin enerjisini karşılamak için yine başka bir kirletici tesis kurulmaya çalışılıyor. Bir değil, yirmi tane. İki tanesi Enka, bir tanesi Enka'nın, bir tanesi İzdemir'in izinleri almış durumdalar. İzmir inşaata bile başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde inşaat derken ana, termik santrali inşaatına başlamış. Evet başladı. evet evet kömür kömür yakıtlık termik santrali inşaatı başlamış durumda. İnşaatının başlaması aşamasında epey bir tartışma e, konusu oldu. Bir, bir anlamda bölgedeki siyasetin de nasıl olduğunu gözler önüne sermiş oldu. Bir termik santrale karşı termik santral önlemeye yönelik belediyelerinde, CHP'li belediyelerin içinde yer aldığı bir e, grup oluşturulmuştu. O grubun içinde e, Alaa Belediye Başkanı da vardı. Ancak verilen sözlere, önleme sözlerine, yapılacak işlerin örgütlenmesinden iki hafta geçmedi. E, aynı belediye başkanlığı Termik Sadrı'na inşaat ruhsatı verdi. Alaa mı? Alaa Belediyesi? Mesela, Çevre, Çevre Bakanlığı verecekti dayanıyorlar. Şu anda o ruhsatı vererek inşaat Başlamış e Bu izni veren Ali abi belediyesi mi? Evet, evet Ali abi belediyesi e, ruhsat e, inşaat ruhsatını verdi ve inşaata başladı. Tabii ondan önce e, çet izni çevre bakanlığı tarafından verilmiş durumda. Henüz daha Gayrısiyemesi izni aşamasından gelmiş değil. Ama girişat öyle gösteriyor ki Gayrısiyemesi mü izni vermekle yetkili olan büyükşehir belediyesi. De, Duraksamadan izini verebilecek gibi çünkü e, Ali Ağaoğlu diye başkanı basına çıkan basına çıkan e, haberlere göre sözlerine göre e, Aziz Kocaoğlu'nun e, büyük şefi diye başkan Aziz Kocaoğlu'nun onayını aldıktan sonra rüssati imzadı söylüyor. Bu da e, Alaada ve İzmir'de e, olaya artık e, yaşayanların İzmirlerin el koyması gerektiğini bir kez daha bize gösterdi. Evet, e, yani buradan şunu mu anlamalıyız? Şu anda bir tanesi e, inşaata başladı, e, yapımına başlandı. Eğer bunu durduramazsak, arkasından altı tane daha gelecek ve bu da e, ağırlıklı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin isteği doğrultusunda yapılıyor, öyle mi? Ve onayı. İz İz İzmir Büyükşehir Belediyesinin e, isteği doğrultusunda. E Sözü biraz belki e, şey, abartılı olabilir ama e, engel olmaması, e, engel çıkarmaması diyebiliriz. Zira e, Ali Ağa Belediye Başkanı, CHP'li Belediye Başkanı, e, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan onay aldıktan sonra ruhsatı imzadığını beyan etti. Bunu her yerde söylüyor. Bu da e, belediyeler üzerinden, yani Ali Ağa Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi üzerinden bir direnci oluşmayacağını gösteriyor ki bu bir e, zayıf noktamız tabii ki. Çünkü 22 yıl önceki el tutuşan İzmirlerin e, e, örgütleyen en önemli kurumlardan bir tanesi e, İzmir Belediyesi'ydi. İzmir Belediyesi'nin o dünkü belediye başkanı Yüksel Çakmur dönemin başbakanına çok ağır e, sözler mektuplar yazmıştı. E, şimdiki durum e, biraz daha farklı. Yerel yönetimlerden de yeterli destek gözükmüyor. Bu durumda artık kafası net olan, politikası net olan, yaşamın savunulmasının önceliğini alan kişiler, kurumlar, örgütler, gruplar, siyasi gruplar olsun, toplumsal hareketler olsun bu işe el koyması zamanı geldiği ortaya çıktı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde eşitlik Demokrasi Partisi'nin, Yeşiller Partisi'nin ortak çalışmaya başlamasından sonra İzmir e, örgütlerinin orta iş olarak önde koyduğu bu e, alayardaki servis santraları önleme girişimine bir başlangıç yapıldı. E, HDP ve Yeşillerin çağrısıyla bu, baş, bu işte, iş başladı. Ancak e, baştan da bu iş HDP ve Yeşillerin işi değildir. Sadece e, bu iki parti çağrı yapıyor ve içinde yer alacak. E, HDP ve Yeşillerin adının öne çıkması dağın, e, dert değil. Böyle bir derdimiz yoktur. Bu termih santralların önlemek, öncelikle birincisi önlemek, birincisi önlemek, diğerlerini de önleriz düşüncesiyle yola çıktık. 11 Şubat'ta Ali Karşıyaka Çarşı içinde başlangıcı yaptık. Duyurduk kamuoyuna. Bu duyuru ve bu çıkış oldukça etkili oldu. Zira Karşıyaka Çarşı içinden geçen insanlardan neredeyse 4'te 3'ü standa uğradı kişile getirdi. Ben de bu işin içine varım dedi. Bu umut verici bir gelişme. Ee, bir koordinasyon oluşturuldu şimdi. Bu bu örgütlenmeyi sürdürecek bir koordinasyon. Değişik gruplardan, siyasi gruplardan, toplumsal hareketlerden, kişilerden oluşan bu koordinasyon önümüzdeki günlerde programını yapacak, programını yapacak. 6 Mayıs Ödüller'de hem Denizler'in idamının yıl dönümü onları bu şekilde anarak Onların mücadelesini bu şekilde yansıtarak, diğer yandan da Hedrellez'in ateşini yakarak, Termik Santral'ın ateşini söndürüp Hedrellez'in ateşini yakacağız düşüncesiyle 6 Mayıs'ta Ali Termik Santral sahasında 1 milyon İzmir'deyi buluşturmayı hedefliyoruz. Peki bu 6 Mayıs aynı zamanda 1990 yılındaki insan zincirinin de 22. yılı oluyor galiba. Evet, tam 6 evet. Mayıs'ta aynı tarihte e, yeniden büyük bir 22 eylem. yıl sonra, değil sonra evet. 22 evet. yıl sonra büyük bir eylem e, peki e, bunun sonucunda e, Ali Ağa'yı Ali Ağa termik santralini durdurmak herhalde aynı zamanda Türkiye'deki diğer e, kömürlü termik santral projeleri işte Gerze olsun, e, Bartın olsun bunları da durdurma yolunda önemli bir etki yapacaktır bunu e, başaracak mıyız? Ne başaracağız, başaracağız diye yola çıktık. Başka da çaremiz yok aslında. Evet. Ee, İzmirliler artık bunu e, yavaş yavaş fark etmeye başladılar. E, yurttaş olarak, birey olarak bu işe el koymanın zamanı geldiğinin farkındalar. Zira e, orada 7 e, değil, bir tane termik santral bile. Fırtlıktan e, doğruya İzmir'in hava kalitesini bozacak, bölgenin havasını kirletecek. Bölgenin denizini kirletecek çünkü su denizden alınıp tekrar denize deşarj edilecek. Poçanın denizin ölüme riski var. Evet, Zaten çiğli olan alan iyice yaşanmaz hale gelecek. Bu tehlikeyi anlatabildiğimizce ve insanlar örgütleyebildiğimiz sürece. Başarıca inanıyorum. Böyle bir görev duruyor önümüzde. Evet, bunun ötesinde tabii bir de küresel iklim değişikliği açısından da atmosferi mahvetmesi açısından da çok büyük bir önem taşıyor ve dünyanın dört bir tarafında kömür yakıtlı termik santrallere karşı çok sıkı mücadeleler var ve mesela daha yenilerde bir tanesini okuduk bu şeyde Borneo adasında. Bir yılı aşkın bir mücadeleden sonra oranın şeyini geri çevirmek durumunda kaldılar. Yani başbakan açıklamak zorunda kaldı. Bizim için çevre daha önemlidir diye Borneo'da. Bu çok taze bir 16 Şubat tarihli bir açıklamaydı yani. Öyle, öyle bir boyutu da var yani. Tabii ki o boyutu da var. Zaten o boyutu da... Belki İzmir'in dışında, Türkiye'nin dışında çok da getirip Russel destek almak gibi de düşüncemiz var. Evet bu Baştan... çok önemli. Yani evet, Kosova, evet. Kosova'da da şimdi bu hafta hatta e, benzeri bir proje var bildiğim kadarıyla. Dünya Bankası ile Amerika, e, Amerikan Enerji Bakanının ortak projesi Kosova'da. Ona karşı da bir direniş var. Kömür yakıtlı termik santralleri. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu evet. Enkava İzdemir'in adları geçtik. 7 santrale 7 ayrı şirket mi? Özel şirket mi? İzdemir özel şirket midir? Nedir? Evet özel şirketler. Ee, bir kısmı yine İzdemir'in. Ee, başka şirketlerin de var. Şu anda tek tek adlarını sayamayacağım ama şu anda somut olarak izin alan 2 tane termik santral var. O yüzden onların evet. adını andım. Ee, çünkü artık adıyla çağrılması gerekiyor. Bir tanesi İzdemir'in termik santral inşaatı başladı. Enkan'ın ikisi sırada bekliyor izinleri almış durumda. Sadece inşaat ruhsatını almamış durumda ee, sırada bekliyor. Anlaşılan e, İzdemir e, öne açılırsa, İzdemir'in e, termik santral öne açılırsa diğeri devam edecek ve arkasından diğerleri çorap söküldüğü gelecek. Evet tabii bu çevrede yaşayan insanların kanlarına karışacak olan parçacıkların ağır metallerin yine haddi hesabı olmayacak. Tabii ki Yani zaten e, e, e, şu anki haliyle zaten a, a, a, alan havasının kirliliği e, bölge için bölgede yaşayan insanından e, hayvanına bitkisine kadar tüm canlarını tehdit eder bu işte. Yılın hangi meclisine giderseniz gidin e, gaz soluduğunuzu hissedersiniz. Böyle bir havası var. Evet. Zaten var olan e, kirleticiler kapasiteyi çokça aşmış durumda. E, şimdi görüyoruz ki bu termik santraller yapılarak bir anlamda o kirleticileri sürekli hale getirmeye çalışıyorlar. Onlar enerji sağlayacak çünkü. Bir taraftan da enerji sağlarken de başka bir kirletici e, çalıştırmaya başlıyorlar. Bu e, geleceği İzmir'in geleceği için, bölgenin geleceği için büyük bir tehdit bunu görmek gerekiyor. Artık e, o aşamadan sonra e, Melemen Ovası'nda Foça'da e, herhangi bir ürün yetişmesi mümkün olmaz. Evet. E, Foça'nın Foça e, turizm e, bölgesi olan turizmin e, artık poça değil bir yer anılmaz artık orada denize falan giremezsin evet. böyle bir noktaya geliyor arazilerin ee, değeri de e, haliyle de çok düşecektir tabi oradaki bu bu şartlar altında bir de böyle bir boyutu da var evet, yani evet, evet. şimdi şu an, bu aşamada e, yöredeki köylülerden falan yüksek fiyata arazi satın alarak e, bir anlamda oradaki direnci kırmaya çalışıyorlar ama dediğiniz gibi kim Termin santralin dibinde Bir yazlık sahibi olmak ister Elbette. Oradaki yazlıkların falan hepsinin değer düşecek Biz onlara ne sesleniyoruz zaten Poça'daki da Siz sadece Kendi geleceğinizi düşünüyorsanız bile ayaklanmanız Gerekir kaldı ki çocuklarınızda Sağlıklı bir çevreye de Bırakmak gibi sorumluluğumuz var diyoruz Dünyalık iyi bunu örgütleyebilirsek Örgütleyeceğiz Altı Mayıs'da gerçekten iyi bir ses Çıkaracağız Ali bu hem alaya hem de dünyanın diğer yerlerine, ülkenin diğer yerlerine ve dünyanın diğer yerlerinde benzer mücadelelere enerji verecek. Peki çok teşekkür ediyoruz. Te şey ben de teşekkür filmi. ederim. Başarılar, başarılar dilerim. Sağ Evet, avukat Arif Ali Çang'ı ile görüştük. Kendisi hem Egecep aktivisti, Ege Çevre Platformu ve EDP'nin de İzmir İl Başkanı ve Çevre Avukatları Hareketi'nin çevre e, davalarının da en e, aktif isimlerinden biri bugün İzmir'deki <gülüyor> bu 1 milyon İzmirli kampanyasının yürütücülerinden. Bu kampanyayla ilgili daha fazla bilgi için 1 milyon.org adresine bakabilirsiniz. Bir rakamla yazılıyor. 1 milyon. Hemen e, sayfanın girişinde de bir fotoğraf var yukarıda. Bu fotoğrafta da Cem Karaca ile Necat Yavaşoğulları'nın birlikte şarkı söylerken görüyoruz. Bu Fotoğraf siyah beyaz bir fotoğraf bu fotoğraf bundan 22 sene önce yapılan bu büyük eylemden İzmir'deki belki de Türkiye'de bugüne dek yapılmış en büyük çevre eylemi çünkü İzmir'den Ali Ağa'ya kadar olan yolun tamamını kaplayan bir insan zinciri el ele insanların tutuştuğu bir zincir yapılmıştı bununla ilgili. Aslında e, tabii aradan 22 sene geçince bayağı bir hafızalardan siliniyor e, bu iş. Bununla ilgili Kemal Anadolu'nun o dönemde SHP milletvekili olan ve konuyu meclise taşıyan e, bir hukukçu olarak da davalar açan Kemal Anadolu'nun 1991 yılında yazdığı bir kitap var. Termik santrallere hayır diye e, Verso yayınlarından çıkan o kitap elimde. Orada e, meselenin bütün ayrıntıları var. E, özellikle de bu... Ee, şeyin nasıl e, iptal edildiğine dair kısım bence çok e, kritik e, çok kısa bir, bir iki bölüm okuyayım size şöyle diyor insan zinciri kısmında yani önce meselenin nasıl geliştiğini anlatıyor falan uzun uzun e, o zaman bir Yeşiller Partisi vardı hatırlarsınız bu şimdiki değil e, eski ilk Yeşiller Partisi o partinin il başkanı İzmir il başkanı Savaş Emek o zaman bu şeyin ilk <gülüyor> çağrısını insan zincirinin ilk çağrısını yapanlardan birisi. Ee, ve şöyle demiş mesela Ali ya burada yaşayan insanlara rağmen santral yapılamaz 6 Mayıs'tan sonra uzaktan bakanlar da bunu görecekler yani bakanı kastederek uzaktan bakanlar da bunu görecekler demiş 6 Mayıs çağrısını yaparken ve e, şöyle diyor Kemal Anadol 6 Mayıs 1990 günü Gencelli yani Ali Ağa'da, termik santralin yapılacağı köy Gencelli Gencelli Ali Ağa, Bakırçay Ege ve Türkiye tarihi bir gün yaşadı. ''Binlerce ama binlerce insan, kadın, erkek, yaşlı, genç çocuk kendilerini doğanın yemyeşil kucağına atmışlar. Gencelli köyünün arasında, arkasından geçen foça, yeni foça, Gencelli asfaltına sıralanmışlardı. Bu yol İzmir-Çanakkale yoluna çıkıyordu.'' Bundan uzun bir tarif yapıyor Gencelli'den Çanakkale Anakarı yoluna kadar insanlar el, el tutuşarak zincir oluşturmuşlardı İzmir yönünden gelenlerle birlikte bu zincir uzayıp gidiyor Binlerce arasın arasın, aracın arkasında arasında kayboluyordu Zaman zaman tıkanan yolda Ege'liler üstlerinde tişört, başlarında şapka, Mayıs güneşi altında şarkılar söylüyor Doğaya duydukları sevgiyi dile getiriyorlardı Asfalt boyunca gidip gelen kamyonetlerin üstünde gitar çalan gençler, başlarında poşularla asfaltlı yürüyen köylüler, özel araçlarından inmeden zinciri izleyen yaşlılar, aydınlar, Ali gelen petrol işçileri, ellerindeki termik santral karşıtı pankartlarla neşeli sloganlar atan yeşiller, partilerin her kademedeki yöneticileri, Bakırçay belediyelerinin başkanları, milletvekilleri, gazeteciler şimdiye dek görülmemiş bir topluluğu oluşturuyorlardı. E, diyor ki halk 12 Eylül'den bu yana ilk kez gücünü gösteriyor. Şiddete başvurmadan, hırçınlaşmadan, bağırıp çağırmadan özgür ve kararlı iradesini ortaya koyuyordu. Kısaca insanlar zincir oluşturdukları yerde termik santral istemiyorlardı. Ve e, bu zincir eylemi yani on binlerce insanın e, katıldığı bu zincir eyleminin hemen ardından 8 Mayıs 1990 tarihinde yani iki gün sonra gazetelerdeki haber... Milliyet gazetesinin haberi aynen şöyle. Ali Ağda halkın zaferi Endonezya'da bulunan Enerji Bakanı Kurt, Fahrettin Kurt o zaman e, ANAP değil mi? ANAP olması Evet. evet. <gülüyor> Enerji Bakanı Kurt projenin çevrecilerin baskısı üzerine iptal edildiğini söylerken Bakanlık Müsteşarı Mehmet İmdat proje iptalini de İzmir, İzmir Milletvekili Kemal Anadolu'nun Danıştay'dan iki kez aldığı yürütmeyi durdurma kararının etkili olduğunu açıkladı. Ee, yani <gülüyor> bütün gazetelerdeki manşet çevrecilerin baskısı üzerine iptal kararı aldık şeklinde yer almış. Bu da hiçbir şekilde kıvırmadan yani biz zaten vazgeçecektik ya da ekonomik nedenlerle vazgeçtik gibi. Mesela Akkuyu projesinde böyle demişlerdi. Bu tür şeyler yapmadan çevrecilerin baskısı nedeniyle iptal ettik sözünün kullanıldığı herhalde ilk ender biri eylemlerden biri. Bu nedenle özellikle, 22 yıl olmuş. Evet, özellikle de şiddetsiz şenlikli ve kitlelerin katıldığı eylemlerin ne kadar kritik ve önemli olduğunu gösteriyor. Yani birileri çıkıp ben sizin işte Ali Termik Santral'ı başınıza yıkacağız dese kimse ciddiye almayacak yani. Evet ve marjinalleşecek tabii. Evet. Evet. Halbuki şimdi 22 yıl sonra gene 6 Mayıs'ta ne güne geliyor? Bilmem bakmadım bakmam lazım. Aslında onu da bir kez daha söyleyelim. 6 Mayıs'ta Hemen çok bakıyordum. büyük bir eylem var. 22 Pazar. Yıl... Pazar gününe geliyor. Çok güzel bir tesadüf. <gülüyor> evet. 6 Mayıs pazar günü. 22 yıl sonra gene bir 6 Mayıs'ta. Bu e, sefer ter... 1 milyon İzmir. 1 milyon İzmirli'nin <gülüyor> eylemi var. Bunu yakından takip etmeye devam edeceğimiz evet. şüphesiz. Arif Ali Cangın'ın söylediği gibi e, şeyde. Uluslararası... E, da yankı uyandıracaktır. Özellikle bu sırada tam dünya gündeminde de yani bir yandan petrol boru atları bir yandan termik santrallere karşı kömüre özellikle çok dünya B4 bir yanında eylemler var. İşte demin sözünü ettiğimiz gibi Borneo'da o tamamen cennet gibi bir adada başardılar büyük bir mücadeleyle kazandılar. Şimdi de Kosova'da. Aynı evet. şekilde küçük bir ülke olan Kosova'da devam ediyor ve bu dünyanın her tarafında var. İzmir'i de takip edeceğiz tabii. Evet. Bir e, müzik arası verelim, devam edelim sonra. It's a Beautiful Day'den gelecek. Girl with No Eyes. <gülüyor> On the wall with no There's a girl in my room and her face on the wall with no eyes. Girl with no eyes, who can she be? A girl with no eyes, she's looking at me. There's a girl in my room and her face on the wall with no eyes. I make a sound, she'll know that I'm stirring inside If I make a sound, she'll know that I'm trying to hide Who no, with no eyes, who can she be? A no, girl with no eyes, she's looking at me Beautiful girl, who does she see? Beautiful girl, she seems to be staring. Doesn't everybody know, everybody know, love takes lifetime? And doesn't everybody know, Everybody know love is the high sun It's the high sun Of the lifetime A beautiful day geldi. Girl with no eyes. Evet, açık yeşimin kalan kısmında da çok son derece çarpıcı gözlemler içeren yinir bir rapor, hatta iki rapor var. Hatta üç rapor var ama en önemlisi bu şey Blue Planet Prize diye adlandırılan mavi gezegen ödüllerinin. Daha önceden de kazanmış bu Nobel barış çevre için verilen Nobel ödülleri gibi bir şey aslında onunla kıyaslanıyor ve ondan önce 20 kazananın da imzasını taşıyan yeni bir rapor yayınlandı. Ve şey diyorlar yani medeniyet tam bir mükemmel kusursuz fırtınayla karşı karşıya kalacak eğer değiştirmezsek hem ekolojik hem de sosyal sorunlarımız ...altında yok olup gideceğiz, Bu eriyeceğiz. Bu kusursuz fırtına lafı nasıl çevrilir aslında Türkçe'ye acaba? Yani her şeyi ortadan kaldıracak güçte bir... Bütün şartların bir araya geldiği anlamında. Ha. Yani yüksek basınç alanı işte bilmem ne filan. Yani... Ama bunun metaforik bir kullanımı da var. Evet, yani son fırtın... şey gibi, son darbe gibi bir evet, şey değil mi? Yani engellenemeyecek bir şeyi de ifade ediyor. Bütün şartlar o anda ve o noktada toplanmış oluyor. Ona hı hı. kusursuz fırtına diyorlar. Yani hakikaten şimdiye kadar benzer, eşi benzeri dünya tarihinde, gezegen tarihinde görülmemiş bir acil durum diyorlar. <gülüyor> ve toplumun Herhangi bir şansı yoktur. Bir tek şey var, seçenek var önünde. Dünya insanlarının, toplumunun medeniyetin çöküşünü önlemek için dramatik olarak harekete geçmek. Ve hem kafayı değiştirmek hem de davranış biçimlerini tamamen değiştirmek zorundadır demişler. Ve ya biz yollarımızı, davranış biçimlerimizi değiştirir ve yepyeni bir küresel toplum oluştururuz ya da o şartları bizim için değiştirirler diyor. Uh -huh. Çok ağır bir ifade var ve sürekli büyüme mitosu, yalanıdır. Yani böyle bir şey yok. Sürekli büyüme ve kalkınma şeyi imkansız bir fikri ortaya atıyorlar diyorlar. Yani gözetmek sizin ...her yerde ekonomik büyüme, kalkınma... ...bütün dünyanın sorunlarına bir... ...çözümdür... ...dertlerine, devadır, görüşü kadar... ...yanlış, yalan bir şey olamaz... ...ve aslında... ...asıl mesele de şudur ki... ...bizim bu sürdürülemez... ...yürütülemez... ...küresel uygulamalarımızın... E, ...temel sebebi... ...root cause diyorlar... ...çok sert bir dil... ...yani çok net, açık ve sert bir dil kullanılmış... Temelinde, hastalığın temelinde yatan şey de zaten bu sürekli büyüme mitosudur diyorlar. Zaten getirdikleri öneri, somut önerilerden bir tanesi mesela bu gayri safi milli hasıla ölçümünün e, ortadan kaldırılması. Yani bunun yerine e, başka bir şey gerçekten. Çünkü gayri safi milli hasıla büyümesi doğayı yok etmektedir. Benim Benim başka evet. bir yolu evet yani doğal Onun büyümesini sağlamak, sağlamak daha yok etmek Anlamına geliyor bunun yerine başka bir şey Koymak ve özellikle de enerji Ulaşım ve tarım sektöründe Çevresel ve sosyal bedeli çok ağır Olan şeylere verilen yatırımlara Verilen bütün teşviklerin Kaldırılması evet. gibi net bazı öneriler Teşvikler kalkacak ondan sonra da bu Aşırı tüketim Meselesiyle de e, Muhakkak baş etmemiz Gerekir diyorlar yani kadınların Güçlendirilmesi, eğitimin iyileştirilmesi ve hatta işte doğum kontrol yöntemleriyle beraber e, reklam dünyasına ilişkin bir şey söylememişler ama tabii onları da çok yakından ilgilendiriyor bu şöyle, aşırı tüketim meselesi. Ve e, şeyi de mesela e, siyasetin de normal ele alınış, alışa geldiğimiz tarzının değiştirilmesini öneriyorlar. Çünkü bu karar verme mekanizması işlemiyor diyorlar. Ve bu lafları söyleyenler de yani Blue Planet ödülünü daha önce almış 20 kişi derken yani birkaç da isim analım gerçekten çok önemli isimler bu lafları söylüyor. Örneğin bu sürdürülebilir kalkınma ile ilgili raporları ilk ortaya atan Birleşmiş Milletler'de bu ile ilgili komisyonu kuran eski Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland var nüfus meselesini ilk gündeme getiren 1960'larda Paul, Paul Ehrlich var. Erlich. Ee, işte James Lovelock var, Gaya e, hipotezini ortaya atan, e, Amerika'nın en önemli karşılarından Emory Lovins var, James Hansen var. E, yani bu isimlerin bir ara Nicholas Stern var mesela. Yani e, o da e, İngiltere'de Hükümetin e, ekonomik konusundaki önce, danışmanıydı. Önce de Dünya Bankası'nın baş ekonomistiydi. Hı. Sonradan da ekonomi, şeyin baş ekonomisti oldu, danışman oldu evet. ekonomi konularında. Ünlü Stern raporu kendi Hı. adıyla anılan yazdı. Şu andaki Britanya hükümetinin çevre konularındaki baş bilim danışmanı Bob Watson var. Son alan oymuş zaten. Çok Hı. prestijli bu ödülü. Mavi gezegen ödülünü, Blue Planet'i. Evet yani son Artık derin... yani kendi danışmanları bunu söylüyorsa herhalde uygularlar diye düşünüyorum. Tabii canım, kesinlikle. <gülüyor> Fakat ben bu kadar şey bir dil e, şimdiye kadar pek rastlamadığımı da itiraf etmeliyim. Yani ihtiyatı elden bırakmışlar. Ya hep ya hiç durumundayız diyorlar Çok yani, önemli bir rapor yok bunu. Yok ya şimdi ya asla. <gülüyor> Now or never çalmak lazım bununla <gülüyor> Evet keşke onu çalsaydık. <gülüyor> Peki, gelecek hafta Belki It's Now never, never ile başlarız. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madrak.